Euz Şeytan mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn Aziz kardeşlerim bulunduğumuz tarih miladi olarak Aleyhissalatu vesselam efendimizin ...doğum günlerine rast geliyor. Bundan 1442 yıl önce, yine böyle bir Nisan gününün sabahında güneş doğarken, Efendimiz de dünyaya merhaba demiş. Karanlık dünyayı ve soğuk dünyayı hem aydınlatmak için hem de ısıtmak için alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Biz de hoş geldin diyoruz ya Resulallah. Hayatımıza, dünyamıza, inşallah hanelerimize, akıllarımıza, yüreklerimize, bir nur gibi siracen Munir olma özelliğinden dolayı bizleri hem aydınlatan hem de ısıtan bir kandil ve güneş gibi hoş geldin diyoruz. Eğer biz o çağın insanları gibi o çağın insanlarıyla birebir aynı olmayacağımız malum ama gibi benzeme adına gayret içerisinde olsak, 14 asır sonrasından bile küçüklüğümüzü, aciziyetimizi, fakrımızı hiç unutmadan Medresetül Mustafa'nın talebesi olma adına gayret içerisinde olsak, Hanelerimizi, evlerimizi, vakıflarımızı, derneklerimizi, elimizin altında bize ikram edilen şunca nimeti Risalet davasının hizmetine versek. Bir şekilde Darül Erkam'ın şubelerini açma adına gayretimiz olsa, bulunduğumuz yerleri suffalara dönüştürsek. Ne dersiniz dostlar, çıkmaz mı içimizden çağın Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri... Allah'ın izniyle çıkar. Onları yetiştiren bir potaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde Kur'an'ın elmas kılıcı vardı. Attı o potaya, yoğurdu vahyin o dirilten mesajlarıyla. Cahiliyenin Ömer'i İslam'ın Ömer'i oldu. İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer oldu. İki farklı Ömer çıktı dünyaya. O öncesindeki Ömer çok farklıydı, ondan sonrası çok farklıydı. Eğer biz de aynı şeyi yaparsak, işin bidayetine sağlam akideyi koyarsak, arkasından akılları eğitirsek, arkasından ruhlarla savaşmadan ruhları terbiye edersek, ya da şöyle bir cümle kullanayım, bu cümleyi hiç unutmayın, imanla kalpleri, İkna ile akılları, ahlakla ruhları terbiye edersek, anlaşıldı mı bir daha diyeyim mi? İmanla kalpleri, ikna ile akılları, ahlak ile de ruhları terbiye edersek, Allah'ın izni ile inşallah hem biz adam oluruz, hem de bizim sözümüze adam diye muhatap olanlar da adam olurlar. O Kur'an'ın rical dediği gerçekten adamdan saydığı, adamlığın kitabını yazan biliyorsunuz Kur'an yüzünde sakal olan, burnunun altında bıyık olanı adam demiyor. Kur'an'ın adam tarifi bambaşka bir tarif. Açın okuyun minel müminîne ricâlun sadaku ayetini. Allah kime adam diyormuş? Kime yiğit diyormuş? Kime er diyormuş? O tarifin üzerinden o mesajları alın. Ve ona yaklaşma adına, onun gibi olma adına, o tarife hayatları uydurma adına da gayret içerisinde olun. Allah hepimizi o tarifin içerisinde cem eylesin. Bizleri cem edeceği gibi inşallah nesillerimizi de, evlatlarımızı da, kızlarımızı da, oğullarımızı da, hepsini de o tarife uydursun, o tarifin altında yaşasın inşallah. Aziz kardeşlerim, cömertlik rehberi İmam Muhammed Cevat diyeceğiz. Farklı bir Ehlibeyt imamına bugün muhatap olacağız. Ben sizi biraz Ehlibeyt silsilesinin köküne doğru götüreyim. Ta işin bidayetine, yani iki güzelin babası olan, Haseney'nin babası olan Ali'ye götüreyim. Fatma'nın, can parçası Fatma'nın eşi olan ...Ali'ye götüreyim, ilim kapısının, ilim şehrinin kapısı olan Ali'ye götüreyim, Murtaza olan, Haydar-ı Kerrar olan, Velayet tahtının sultanı olan daha sayayım mı? Gerisini siz tamamlayın, böyle büyük bir kametin kapısına götüreyim ve oradan bir söz aktarayım size, Hz. Ali bize konuşsun, biz de onun üzerinden yürüyelim bugün inşallah... Hazreti Ali Kur'an'la konuşan birisidir. Onun sözlerini iyice inceleyin, aynen Efendimiz gibi. Aynı Pınar'dan gelir. Zaten Resulullah'ın ile Ali'nin dili birbirine çok benzer. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali'nin dilinin üstünde bir dil kullanır. O zaman da Ali itiraz eder. Tatlı bir itirazdır o. Şöyledir, Ya Resulallah biz aynı sudanız. Nahnu min ma'in vahid. Aynı silsileden, aynı soydan geliyoruz. Sen bu sözleri nereden biliyorsun? O zaman Efendimiz nübüvvetin farkını söylüyor... O sözlerin açıldığı kanalı söylüyor. O kanal başka bir kanal. O sadece Efendimiz'e ait bir kanal. Öyle olunca da aleyhissalatü vesselam Efendimiz evet aynı soydan aynı sudandır ama biraz farklı bir dil kullanarak bazı şeyleri Ali'nin üstünde de Ali'nin fevkinde de kullanır. Ancak Hazreti Ali'nin de sözlerine bakın Kur'an'ın ekseninde sözler olduğunu görürsünüz ben söylemeyeyim hangi ayetlere yaslandığını bir cümle söyleyeceğim iki tane ayete yaslanır aslında Kur'an'da şöyle bir araştırdığınız zaman göreceksiniz diyor ki Hazreti Ali ameller zordur külfetlidir çünkü Allah ameli insana bir imtihan gereği yaptırtır her amel zordur ama dört tane amel çok zordur Dört tane amel, amellerin içerisinden zordur. Nedir onlar? Bir, öfke anında affedebilmek. İki, darlık zamanında cömertlik sergilemek. Üç, günahla baş başa bulunduğu vakit iffetli olmak. Dört, kendisinden korktuğuna da bir menfaat umduğuna da hep hakkı ve doğruyu söylemek anlaşıldı değil mi dört tane amelde birincisi neydi öfke anında affedebilmek işledik mi bunu işledik İmam Musa Kazım'ın hayatından biz öfkenin kontrol altına alınmasına dair bazı şeyleri işledik ikincisi neydi darlık anında cömertlik sergilemek Varlıkta da yoklukta da cömertlik övülür ama darlıkta cömertlik yapan varlıkta yapacağının işaretini öncesinden verir. Onun için yok zamanlarda zor zamanlarda verebilmek amellerin zoru olarak Hazreti Ali'nin dilinden böyle ifade edilir. Üçüncüsü neydi? Günahla baş başa kalmışsın. Bir odanın içerisindesin sen varsın. Karşında İffetini lekeleyecek karşı cinsten biri var kadınsan erkek erkeksen kadın kadınsan senin için karşıdaki Züleyha erkeksen de senin için Züleyha orada Yusuf gibi davranıyorsun ve iffetlik davranıp asla Allah'ın hududuna aykırı davranmıyorsun ve anında böyle iffet gömleğinin yırtılacağı bir anda cebbar olan Allah aklına geliyor Geriye adım atıyorsun o andaki o geriye adım atma var ya hatırlayın hatırlayın da her şeyi bana söyletmeyin mağaranın önünü kapatan bir taş vardı ya o taşı üç tane amel hareket ettirmişti ya işte o üç tane amelden bir tanesi de odur. O anda geriye çekmek mağaraların önündeki taşları yerinden eder o anda geriye çekmek dağları yürütür. Dağları hareket ettirecek kadar gayretullah'a dokunur, gayretullah harekete geçirir. Dördüncüsü neydi? Korkuyorsun birinden ya da menfaat umuyorsun. İkisi de mümkündür. İki hadisede de ne kaybedeceğinden ne de kazanacağından bunlara takılmadan hakkı söylüyorsun. Amellerin zorundan bir tanesini yapıyorsun. Zor. Hazreti Ali demişse üzerinde biraz durmamız gerekir. Allah inşallah bu zor amelleri de bizim hayatlarımızda dirilsin de en azından o amellerimizle Rabbimizin huzuruna gitmek nasip olsun. Gerçi amellerimize güvenmiyoruz hiçbir zamanda güvenmeyeceğiz güvendiğimiz tek bir kapı var rahmeti ilahinin kapısıdır rahmetle inşallah bizlere muamelede bulunacak ama gayretimiz de hayatımızda böyle salih amelleri çoğaltmaktır. O dört amelden bir tanesinin üzerinde biraz duracağız. Neydi o? Cömertlik. Cennetin anahtarı olan cömertlik. İnsanı cennete yaklaştıran bir amel olan cömertlik. İnsanı Allah'a yaklaştıran salih amellerden olan Ahlak-ı hamidiyeden olan yani övülen ahlaktan olan cömertlik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cömertliği birçok hadisinde bize tarif ediyor. Bir tane hadisi çok güzel. Hepsi güzel de özellikle bugün üzerinde duracağımız mesele açısından da bizim için mühim. Ayşe anamız naklediyor. Aleyhissalatü vesselamdan duymuş bize de aktarıyor. Efendimiz demiş ki. Cömertlik öyle bir ağaçtır ki kökü cennettedir, dalları ise dünyadadır. Kim o dallara tutunursa Allah'ın izniyle nereye yürür? Cennete yürür. Cimrilik de öyle bir ağaçtır ki kökü cehennemde, dalları ise dünyadadır. Kim de ona tutunursa varacağı yer neresidir? Ce Cehennemdir Allah korusun. Resulullah'ın cimriliği ve cömertliği tarifi böyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her işi söylediği gibi yapmıştır da bizim haşa bizimle zaten kıyas olmaz da söylediği hiçbir şeyin hayatta göstergesinin olmadığını tarih yazmamıştır. Efendimizin hayatına cömertlik bağım, bağlamında baksanız nasıl bir şey görürsünüz? Nasıl bir şey göreceğiniz belli. 23 yıllık nübüvvet hayatında Efendimiz aleyhissalatü vesselam cömertlik adına neler yapmıştır neler? Öyle bir hayatı var ki şiirlere şairlerin dillerine konu olmuştur. Eğer teşehhüt olmasaydı yani la ilahe illallah sözünün başındaki la olmasaydı alem onun dilinden la sözünü hayır sözünü duymayacaktı. Ne zaman istenmişse hep vermiştir. Ve öyle bir hale gelmiştir ki bazen yoktur elde avuçta vaat etmiştir. Dayanamamıştır Hazreti Ömer bir gün demiştir ki ya Resulallah sen bu adamlar için niye kendini bu kadar sıkıntıya sokuyorsun? İstiyorlar, veriyorsun. İstiyorlar, veriyorsun. İstiyorlar elde avuçta yok vaat ediyorsun. Hatırlayın efendimizin son günlerini aleyhissalatü vesselam efendimiz giderken zırhı bir Yahudi tüccarda rehin miydi? Rehindi efendimiz ticaret mi yapıyordu hayatının son demlerinde? Hayır biri bir şey istemişti ona yok dememek için zırhını gidip bir Yahudi'ye vermişti Karşılığında borç buğday almış almış o isteyene vermişti senin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz böyle hayatında la yok hayatında hayır yok böyle olduğu için Hazreti Ömer dayanamıyor ve bir gün o sözü söylüyor Efendimiz bundan hoşnut olmuyor Ömer'in o sözüne karşı sözü nedir biliyor musunuz Ömer ben bununla emrolundum ben ancak vermekle emrolundum ve hayatı hep böyledir hep vermiştir hep vermiştir Efendimizin dünyasından bir pencere açarsak bir ders bize yetmez onlarca ders bu konuda yapmamız lazım ama ben bir tane tablo aktaracağım size Mekke'nin fethi olmuş daha iman Mekke'den bazılarının kalbine tam girmemiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz imana karşı ön yargıları olan bazı isimleri ordunun içerisine dahil ederek alıp Huneyn'e götürmüş. Bu neyin zor bir savaş bidayeti biliyorsunuz ikinci bir Uhud gibi ama arkası tam bir Bedir'dir. Çok ciddi bir ganimet elde edilmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o ana kadar gözleri dünya malından başka bir şey görmeyen o insanların kapalı gönül sandıklarını açmak için o maldan veriyor da veriyor. Ona şu kadar ona bu kadar hepsine veriyor. Yanında bir isim var Saffan İbni Ümeyye halen iman kalbine oturmamış aleyhissalatü vesselam efendimizin önünde ganimet develeri var şöyle iştahla o ganimet develerine bakıyor efendimiz fark ediyor onun o bakışlarını diyor ki saffan hoşuna mı gitti vallahi ya Resulallah çok hoşuma gitti al diyor hepsi senin ya Resulallah alay mı ediyorsun diyor benimle karşıda yüz deve var hayır diyor al hepsi senin Alıyor yüzdeveyi önüne katıyor Mekke'ye doğru geliyor. Gelirken sözü nedir biliyor musunuz? Koşun ey kavmim koşun ve Muhammed'in getirdiği dine tabi olun. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki fakirlikten korkmayan azalmasından korkmayan biri ancak böyle verebilir. Öyle bir veriyor ki ancak bir Allah peygamberi bunu verebilir. Onun arkasından Saffan İbni Ümeyye'nin de yüreklerindeki o bağ çözülüyor. Nasıl vermiş nasıl cömertliği tavsiye etmiş ve nasıl o cömertliği hayatıyla uygulamış hayatıyla göstermiş siz bunun üzerinden bu mesajları alın. Çok şey söylenir bu konuda. Cömertlik meselesini sahabenin dünyasından açarsak da çok şey söyleriz. ve vesselam Efendimiz onlara hep bunu tavsiye etmiş göstermiştir ve onlar da gereğini yapmışlardır. Ancak sahabenin dünyasından bir hakikati öğreniyoruz. Efendimiz ne dedi onlara? Tebessüm sadakadır dedi. Efendimiz onlara bazen cömertliğin sadece maldan olmadığını gösterdi. Sadece maldan cömertlik olmaz eğer böyle anlıyorsak yanlış eksik evet cömertlik derdimiz demez hepimizin aklına mal gelir ama mal işin bir parçasıdır malın dışında da bazı alanlardan cömertlik yapılır mesela zaman vermiş Allah sana harca Allah yolunda sen oldun bir cömert sağlık vermiş Allah sana bir beden vermiş terlet onu Allah yolunda al sana cömertlik. Allah sana kabiliyet vermiş neyse ilim mi film mi film çevirmek bile bir kabiliyettir şairlik mi söz mü neyse insanlarla ilgilenmek mi tebessüm edip insanların yüreğini kazanmak mı aklına gelen şeyleri say. kabiliyetsiz insan yok herkesin kabiliyeti var hepimizin de kabiliyeti var neyse onu Allah yolunda harcamak cömertlik sahabe bunu anladığı için elinin altındakileri Allah yolunda harcıyor size üç tane örnek vereceğim maldan haktan kabiliyetten üç tane sahabenin dünyasından örnek vereceğim maldan cömertlik nasıl olur kabiliyetten cömertlik nasıl olur haktan üzerinde oluşan haklardan cömertlik nasıl olur maldan cömertlik desek aklımıza gelen ilk isim kim olur Hazreti Ebu Bekir işin dibacesi o 40 bin dinarlık sermaye son kuruşuna kadar Allah yolunda harcanan bir ömür. Nasıl bir bereket nasıl bir şey alın Hazreti Ebu Bekir'in hayatını ve üzerinde tefekkür edin. Dayanamıyor bir gün babası Ebu Kuhafe daha iman etmemiş Mekke'nin fetih günlerinde iman edecek. Diyor ki oğlum diyor sen bütün paranı şu işe yaramaz köleleri satın alarak bitirdin. Köle alıyorsun bari işe yarayanları al. İman ettiği zaman ne zaman Ebu Kuhafe'nin? Mekke'nin fetih günü. O gün Bilal ezan okuyor. Babanın gözüne bakıyor. İşe yarıyor mu yaramıyor mu sen bak dercesine. Hazreti Ebu Bekir adamdan anlar. Kimi alacağını da bilir. Sonuna kadar tüketmiştir. Nasıl bir hayatla hayatını bitirmiştir hepiniz biliyorsunuz. Ömer ve cömertlik desem onlarca şey anlatmam lazım tebuk gazvesi sırasında malının yarısını bir anda vermiştir Hazreti Ömer. Ve o on buçuk yıl hilafette kaldığı günler o gün İslam devleti İslam coğrafyası üç kıtayı zorluyor. Dikkat buyurun coğrafyaya Mısır'dan ta Azerbaycan'a kadar ulaşmış Özbekistan'a yaslanmış bir ucundan Irak'ın tamamı Şam'ın tamamı İran'ın tamamı Anadolu'nun bir kısmı Ömer'in hakimiyetinin altında Ömer'in üzerindeki cübbe yamalı bir ganimet malından elde edilen bezleri İkisi birleştirmiş baba oğul Abdullah İbni Ömer hakkını babaya vermiş de bir cübbe çıkmış üstünde. Böyle birisi o bile bütün malını nasıl harcadığını tarih yazmıştır. Osman desem çok şey söylenir değil mi? Ya Ali desem, Ali desem diyeceksiniz ki Ali'nin neyi vardı ki neyini verdi? Vallahi neyini, neyi vardıysa onu verdi. En son bir yüzüğü kalmıştı. Onu da bir fakir istediği zaman namazın içinde al o da senin olsun deyip elini uzatmış birisidir. Talha desem zaten cömertlik onun vasfı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her sahabiye bir lakap verirken Talha'nın yaptığı cömertlik ona lakaplı lakap üzerine lakap kazandırmıştır. Bir gün cevvat demiş bir gün cud demiş bir gün feyyat demiş bir gün talhatul hayır demiş demiş de demiş. Ama ben size Osman'ı anlatayım. Maldan cömertliğe örnek olsun. Rume kuyusunu anlatmayayım onu biliyorsunuz. Kaç kez anlattım size. Tebuk gazvesini de anlatmayayım onu da biliyorsunuz. 30 bin kişilik ordunun 10 binini Hazreti Osman donatıyor. Ve zorluk ordusunun adı ne oluyor? Osman'ın ordusu oluyor. Osman'ın ordusu varıyor Tebuk'a. O infak sırasında o cömertlik sırasında kaç kez Resulullah'ın takdirine duasına masar oluyor açın okuyun. Dönem Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri hicretin 13. yılı ya da 12. yılı bin develik bir kervan geliyor Hazreti Osman'ın kervanı ve o günler Medine'de kıtlık var. Dikkat buyurun içinizde tüccarlar var teşvik olsun diye bir şey söyleyeceğim. Tebuk gazvesinde Resulullah infaka teşvik ettiği zaman Hazreti Osman 10.000 bin kişiyi donattı ya sermayesini neredeyse tüketti. Allah aşkına bu nasıl bir berekettir ki Tebuk gazvesinin üzerinden daha üç yıl bilemediniz dört yıl geçmeden bin develik kervanı elde edebilecek bir sermayenin sahibi oldu. Nedir mesela anlıyorsunuz değil mi? İnanılmaz bir ticari deha var, bir zeka var ortada. Hazreti Osman bunun sahibi. Bir de infakın bereketi var. Verince Allah bereketlendiriyor. En güzel örneği de Hazreti Osmandır. Bin develi kervan geliyor Medine'ye girerken tüccarların hepsi Hazreti Osman'ın kapısında. Diyorlar ki: "Ey Osman, Şam'dan kaç liraya aldınsa yüzde on karla bize ver on dirheme aldın on bir dirheme bize ver diyor ki sizden daha çok veren var o zaman yirmi olsun Onu aldığını on ikiye ver hayır sizden daha çok veren var ben sattım zaten on üç olsun on dört olsun on yediye kadar çıkıyor on liraya aldığını on yediye sat bize diyorlar. Hep Hazreti Osman sizden daha fazla veren var diyor. Tüccarlar sinirleniyor. Bizden daha fazla kim verebilir? Medine'deki bütün tüccarlar burada sen herhalde malın fiyatını arttırmak için kıtlığı da bahane ederek bunu yapıyorsun deyip Hazreti Ebubekir'e şikayete gidiyorlar. Hazreti Ebubekir yanına Hazreti Ömer alıyor, geliyor. Osman diyor niye satmıyorsun malları? Ey Ebubekir diyor sana bu tüccarların verdiklerinden daha fazla kar veren biri olsa sen onlara mı satarsın bunlara mı satarsın? Ben daha fazlasına sattım. Kime bütün tüccarlar burada? Bire 700 verene sattım. Bire 700 verene. Bütün kervanı, altındaki develer, üstündeki mal hepsini Medinelilere infak ediyor. Maldan cömertlik. Ya haktan cömertlik mesela bir Müslüman kalbinizi kırmış demişsiniz ki kendi kendinize ahirette görüşürüz. Hak alacağınız kalmış bir şey olmuş aranızda karşıdan hak alacağınız kalmış. Bu da cömertliğin malzemesi olur mu? Alın size örnek. Ulbe İbni Zeyd Ensar'ın yiğitlerinden biri fakir mi fakir biri. Tebuk gazvesi günleri. Herkes infak için bir şeyler veriyor onda bir şey yok. Efendimiz'i şöyle uzaktan seyrediyor. Ya Rabbi diyor ne olurdu benim de olsaydı ben de verseydim. Senin Resulünü memnun etseydim. Dönüp geliyor evde o ruh haliyle kapanıyor secdeye. Dua halinde gözyaşları içerisinde. Allah'ım diyor senin Resulün istedi veren verdi ama bir şey yok ki bende ben vereyim o haldeyken secdede bir anda gözyaşları içerisinde başını kaldırıyor buldum diyor buldum diyor ya Rabbi diyor sen beni benden daha iyi biliyorsun Medine'deki bazı kardeşlerin benim kalbimi şu hadiseden bu hadiseden dolayı kırmışlardı. Ben ondan dolayı bir hak alacağı kalmıştı üzerimde. Senin huzuruna geldiğimiz zaman onlardan alacağımı söylemiştim. Ama şimdi sen şahit ol ki bütün o hak alacaklarımı senin yolunda infak ettim. Diyor mescide geliyor sabah namazı için. Efendimiz kıldırıyor sabah namazını dönüyor cemaate. Bu gece hanginiz bir infakta bulundu da. Adısi alayı hareketlendirdi. Ulben'in hiç aklına bile gelmiyor. Hayır diyor, biriniz var. Gözlerde Ulben'in üzerinde Ya Resulullah ben mi diyoruz? Evet diyor. Öyle bir sadakada bulundun ki Allah onu kabul edilmiş sadakalardan yazdı. Kim demiş sadece maldan olur diye? Alın size bir örnek. Ya kabiletten Bakın kabiliyetten cömertliğe de bir örnek vereyim size. Bu ismi çok fazla bilmiyoruz ama inşallah bir gün size detaylı anlatma imkanım olur. Amir İbni Ekva meşhur sahabi Seleme İbni Ekva'nın amca, amcasıdır. Yani Seleme onun yeğenidir. Hayber seferi sırasında Amir de orduların içerisinde. Yol uzun. Düşman, Hayber Yahudileri güçlü, dostlar zayıf böyle bir yol. Bir yere geliyorlar İslam askerleri yorulmuş, sıcak, moreller böyle çökmüş. Herkesin yüzünde bir hüzün var. Bir an önce konaklasak da istirahat esek diye fırsat kollarlarken İslam askerlerinin bittiği bir noktada amir ayağa kalkıyor. Orada bir şiir okuyor. O şairdir. Çok da güzel bir sesi vardır şimdi söyleyeceğim inşallah başkaları başka yerlere çekmez de nereye çekerlerse çeksin kaynak öyle diyor marş gibi ilahi gibi bir şey söylüyor yani nağmeli bir şiir okuyor orada sesi de güzel ya hareketlendiriyor insanlar bir anda hoşlanıyorlar hoşlarına gidiyor İnsanlar hareketlenince develer de kalkıyor söylediği sözlerde Bukhari'de geçer Bukhari hadisidir bir bölümü en azından orada var işte biz senin nimetinle imana erdik senin peygamberine gelip kavuştuk ya Rabbi sen bizi senin yolunda kıl böyle güzel şiirler söylüyor bir hareketlilik oluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam merak ediyor birini çağırıyor ne oldu diyor ya Resulallah diyorlar amir bir şiir okudu hepimiz bitmiştik dirildik çağırın amiri bana amir geliyor Resulullah'ın sözü amir Allah sana merhamet etsin Allah sana rahmet etsin Allah sana mağfiret etsin niye bir kabiliyetini harcadı morallerin bozulduğu bir yerde Müslümanların iyice moralini bozmadı. Zaten Müslümanların sırtında yük var bir de gelip o yükün üzerine yük eklemedi. Müslümanların sırtından yükü almamışsa hiç değilse o yükün taşınması için tuttu Müslümanların sırtını sıvazladı. Sen yaparsın edersin deyip moral verdi. Moral verdiği için de böyle bir ödülün sahibi oldu. Kim demiş sadece cömertlik maldan diye alın size kabiliyetten cömertlik. Şimdi siz Efendimizin bu örnekliklerini aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş sahabenin örnekliklerini zihninizde bir de tutun gelin Muhammed El Ceva'da bir konuk olalım. Cevat nedir? Cömerttir zaten cömertlik lakabı olmuştur yoksa onun normalde adı Muhammed İbni Ali olmalı. Ama cömertlik lakabıyla anılmış. Başka lakapları da var. Mesela en meşhur ikinci lakabı da Et-Taki'dir. Taki takva elbisesini giyen, Allah'tan çokça korkan, Allah korkusundan titreyen demektir. Başka lakaplarla da anılmıştır bu büyük insan. Muhammed El Cevat ya da Muhammed Et-Taki yaşadığı zaman diliminde hep övgüye mazhar olmuştur. Ama dikkat buyurun kaç yıllık bir hayatı var bilen var mı şöyle bir tahminde bulunun kaç yıllık bir hayat yaşamış hicri olarak 25 miladi olarak 24 bu kadar kısa bir hayatı var onun doğum tarihi hicri olarak 19 Ramazan 195 miladi olarak 15 Haziran 811. Vefat tarihi 30 Dilkade 220, miladi olarak da 25 Kasım 835. Medine'de dedesinin yurdunda doğuyor. Dedesi Musa Kazım'ın vefat ettiği Bağdat'ta da vefat edip Musa Kazım'ın yanına da defnediliyor. Sadece bu kadar. 24-25 yıllık bir hayat ama bir hayatın bereketli olabilmesi için, Bereketten istifade edebilmesi için ille de o hayatın uzun olması gerekmiyor ki. Allah bir yere bereket verirse şunu ifa, şu ifadeyi kasıtlı kullanıyorum. Bir bin olur. İnanın böyledir. Bereket böyle bir şeydir. Bir bin olur. Bereketin ne hesabı vardır ne kitabı vardır. Ne aklası var, ne mantığı var. Bereket böyle bir şey. Allah bir şeye bereket verdi mi, o şey bambaşka bir şey olur. İşte biz ömrün bereketlenmesi adına da geçmiş alimlerimizin hayatlarına baktığımız zaman bunu görüyoruz. 40 yıl yaşamış, hayatı 40 yıl. Ben kitaplarını okuyorum şimdi. 40 yıl okusan bitmez. 60 yıl yaşamış, 46 yıl yaşamış. İmam Nebevi mesela açın bakın hayatını kaç yıllık bir ömrü var yazdığı eserleri bıraktığı mirası bakın bu insan bu kadar kitabı nasıl bu ömre sığdırmış diye hayret ediyorsunuz bilgisayarın olmadığı bir şey yerde daktilonun olmadığı bir yerde Hac için 6 yıl aylık yolculukların yapıldığı yerlerde devenin sırtında affedersiniz katırın sırtında merkebin sırtında o sırtındaki yolculuk sırasında tefsir yazan alimlerimiz var. Ne ile izah edeceksiniz bunu bereket Allah bereket verirse bu iş böyledir. Muhammed el cevat imam onun hayatında da bu bereketi biz görüyoruz babası Ali Rıza'nın hayatını size anlattım annesi Arap değil o da cari hanımlardan bir tanesi Maria annemizin yani efendimizin hanımı Maria annemizin kabilesinden olma ihtimali çok fazla Mısır'ın İskenderiye'de onların soylarının da Sudan'dan geldiği söylenir adı Reyhane mi adı Dürre mi adı Sübeyke mi bu da ihtilaflı ancak burada bir noktaya dikkatlerimizin yoğunlaşması lazım. Bakın Ehli Beyt'in annelerinin çoğunu ben size anlattım. Belki sonlara doğru genel bir değerlendirmede toplu bir biçimde de size söylerim birkaç şey. Şunu çok iyi görebiliyoruz. İslam'ın insan yetiştirme ve insan kazanma potansiyelinde soy ve sopun bir ayrıcalığının olmadığını asıl ayrıcalığın takvada olduğunu... O elbiseyi giyen kim olursa olsun bu bir zencidir, bu bir çingenedir, bu şudur, bu budur hiç önemli değil. O elbiseyi hakkıyla giymişse İslam'ın en güzel şahsiyetlerinden biri olmuştur. Hatta bazıları Ehli Beyt'in olmuştur. Onlar bizim annelerimiz. İslam onlara bu şerefi kazandırttı. Neyle kazandılar onlar bu şerefi? Takvalarıyla kazandılar. Babası... İmam Ali Rıza 203'te hayatını anlattım geçen ders. Nasıl vefat ettiğini hatta şehit edildiğini anlattım. 203'te vefat ettiğinde İmam Cevat 8 yaşlarında. Babasıyla birlikteliği çok fazla değil. Zaten babası daha sonra Merve geliyor o kalıyor Medine'de. Babası Tusta vefat edince o halen Medine'de. Memunun Hayatını bir hatırlayalım biraz. Geçen dersten hafızalarınıza taze olması lazım. Bugün İmam Cevad'ın hayatıyla da Me'mun'un bağı var. Me'mun Abbas'i halifeleri içerisinde siyaseti biraz farklı olan birisidir. Ne yaptı ehlibeytle mücadelesinde? ehlibeyti Beyt'i karşısına almadı. Onlarla fiili anlamda bir mücadeleye girişmedi. Ne yaptı? Geçmiştekilerin hatasına düşmeden kendisine yönelik belirlediği siyasette onlarla çok sıcak bağ kurdu hatta İmam Ali Rıza'yı ne yaptı önce kendinin yerine halife olarak atadığını söyledi İmam Ali Rıza kabul etmeyince velihat olmasını ısrar etti ve velihat olarak onu kendinden sonraya atadı İmam Ali Rıza'da halkın umumu da şunu biliyordular bu adam samimi değil ancak memnun Samimi olduğunu gösterme adına bazı adımlar atıyordu. Gerçekten çok orijinal bir devlet adamıdır Memun. Ne yaptı biliyor musunuz? Paralar bastırdı. Paraların üstüne kendi adı Halife Memun ve velihatı İmam Ali Rıza diye yazdırdı. Yetmedi samimi olduğunu göstermek için kızı Ümmü Habib'i İmam Rıza'ya verdi. Ümmü Habib onun kızı olarak İmam Rıza'nın... Hanımı oldu bu tarz şeyleri de yaparak güven kazanmaya çalıştı ama insanlar biliyordular tabi ne olduğunu İmam Ali Rıza vefat edince şehit edilince Memun aynı siyasetini devam ettirdi. Ehli Beyti Abbasi devleti de sonuna kadar potansiyel düşman olarak görüyordu. Bakın vefat ettiği zaman 8 yaşında bir çocuk ama Mehmun'un en büyük korkusu yine İmam Cevat. Bir gün gelir büyür de başıma böyle olur diyerek o günlerden itibaren tedbir alıyor. Ve o günler Medine'de birkaç sene sonra onu getirttiriyor Bağdat'a yanına gözünün önünde onu bir tutuyor. Gözümden ırak olursa ne yapacaklarını bilmem deyip kendi karşısına koyuyor. Aradan bir müddet geçince o biraz kendisini ağırlığını hissettirince ilimde belli bir seviye kazanınca Me'mun İmam Cevada karşı biraz daha temkinle davranıyor. İnanın İmam Cevat o 8 yaşında babasından sonra Bağdat'a geldikten sonra ilmi noktada öyle bir noktaya geliyor ki Nasıl babası 20 yaşında peygamberin mescidinde fetvalar vermeye insanlara dersler vermeye başladığı zamanı hatırlayın geçen dersen o da aynı seviyeye geliyor ve ilim noktasında adından söz ettiriyor. Onun ilimde nasıl bir noktaya geldiğini söyleyeceğim ama ilim konusunda bir sözü var onu burada söyleyeyim size. Bakın İmam Cevat ne diyor İlim öğrenin çünkü ilim öğrenmek farz. İlmi araştırmalar yapmak yani ilimde derinleşmek nafiledir. İlim kardeşler arasındaki bağdır. Erdem'in faziletin delilidir. Meclislerin armağanıdır. Yolculukta yoldaş, gurbette arkadaştır. İmam Cevat bunu söylerken yaşı ya 15'tir ya 16'dır. İlimde nasıl bir seviye geldiğini buradan anlayın. Memun anlıyor ki İmam Cevat yaşadığı sürece Ehlibeyte karşı ilgi oluşmuş. İmam Rıza'nın başka çocuğu yok. Bütün insanlar o neslin ondan devam edeceğini bildiği için onun üzerinde titriyorlar adeta. Kendi denetiminde olsun diye yaşı 18-19 olunca diğer kızını da İmam Cevada veriyor. Ümmül Fazlı İmam Cevat'la evlendiriyor. O günler tarihler 215'tir. İmam Cevat da işte yaşı 18-19 bilemediniz 20 yaşlarındadır. Bir müddet İmam Cevat orada kalıyor. Sonra hac maksadıyla Hicaz'a doğru gidiyor ve bir daha da dönmüyor. Niye dönmüyor? Aman uzak olayım halifelerden. Fırsat bu fırsat geldim dedemin şehri Medine'ye ilmi tedrisat burada başlasın devam etsin diye Medine'de kalıyor ve geri dönmüyor. Orada kaldığı yıllarda da genç yaşına rağmen ilmi tedrisat devam ediyor. ilimdeki o seviyesi arttıkça artıyor. Halife memnun hicri olarak tarihler 218 olunca Bizanslılarla yıllardır duran savaşı bir daha başlatıyor. 25 yıl Abbasi tarihinin öncesinden Emeviler tarihinin sonlarına doğru 25 yıl İslam orduları Bizanslarla savaşmamış. Me'mun döneminde savaşlar bir daha başlamış o gün Bizanslar Anadolu'nun içlerinde Me'mun orduya komutanlık ediyor ve Anadolu'ya doğru geliyor. Bütün o hattı bildiğiniz hattı geçiyor Adana'ya Tarsus'a kadar geliyor Bizanslarla harp devam ederken Me'mun Hicri 218'de Tarsus'ta hastalanıyor ve Tarsus'ta vefat ediyor. Kabri nerede biliyor musunuz Tarsus'ta Ulu caminin içerisinde şu anda da bilinir kabri. Me'mun'un orada oluşunun sebebi de budur. 218'de Me'mun ölünce onun yerine kardeşi baba bir kardeşi anneleri ayrı halife Mu'tasım Billah tahta geçiyor. 9 yıl sürecek tekrardan Abbasi döneminin o süreci başlıyor. Mu'tasım Billah tahta geçer geçmez yaptığı ilk icraat şu o günler İmam Cevat nerede? Medine'de ne yapacak bir daha onu Bağdat'a getirecek neden Ehli Beyt'ten bu kadar korkuyorlar ben geçen ders anlattım size Ehli Beyt dediğimiz o silsile gerçekten İslam ümmetinin halifeleridir kim ne derse desin orduları yok askerleri yok güçleri yok ama halkın gönlündeki devletin sultanları halifeleri onlar. Onlar olduğu için onlar olduğu müddetçe de o devleti onların elinden almaya çalışan, gasp etmeye çalışan hepsinde endişe var. Ve Mu'tasım Billah da geçer geçmez tahta yaptığı iş bu oluyor. İmam Cevat Bağdat'a gelince tarihler Hicri 220'dir. Bağdat'a geldikten sonra da Yine ilim devam ediyor, yine o ahlakıyla önder oluyor, ahlakıyla hayatını devam ettiriyor. Bakın tarihçiler İmam Cevad'ın cömertliğini bize nasıl anlatıyorlar. Cömertlik ve insanlara ihsanda bulunmada İmam Cevat genç yaşına rağmen adeta yağmurla rekabet eder, cesaret ve izzeti nefisle nefiste, izeti nefiste. Aslanla yarışır ahlak ve güzel muamelede çok farklı tavırlar sergilerdi. Bağdat'ta öyle bir şey oluşturmuş ki kimin ne ihtiyacı olsa halife mutasım billah orada halifeye varmadan onun yanına gidiyorlar. Ve o da her gelene ehli beytin tamamı gibi yok demeden aynen dedeleri Resulullah gibi neyse veriyor. İhtiyaçlarını gideriyor dertlilerin dertlerine derman oluyor neler neler yapıyor o günlerdeki ilmi tedrisatını da devam ettiriyor onun ilim noktasında alimin konumu noktasında söylediği bir söz var o sözü söyleyeyim siz biraz üzerinde tefekkür edin bakın bu sözü bazı kaynaklar Hazreti Ali'ye Ali ait olduğunu söylerler ama doğru değil sözün sahibi İmam Cavet, Cevat'tır Bakın ilim konusunda alimin değeri konusunda ne diyor? Cahiller çoğaldığı için alimler garip kaldı. Eğer cahiller susup konuşmasalardı insanların arasında ihtilaflar olmazdı. Söz anlaşıldı mı? Cahiller sustuğu anda ihtilaflar biter. Tam da bu çağın insanla söylenmiş bir söz değil mi? Hiç siz. Böyle soru sorduğunuz zaman etrafınızdaki insanlara bilmiyorum diye bir cevap duyuyor musunuz yok insanlar bilmiyorum kelimesini unutmuş herkes her şeyi biliyor ne sorarsan sor herkeste bir cevap var adama gitsen desen ki Paris nerede buradan Paris tarif ediyor bilmiyorum demiyor bilmiyorum şey kelimesi hafızalarımızdan silinmiş bu çağın bir hastalığı bu. Her mesele hakkında konuşuyoruz her mesele bilip bilmeden görüşler beyan ediyoruz keşke şunu yapsak ya ben bir araştırayım bu konu bu konuda bilgim yok arkadaş bunu bana değil de falanca hocaya falanca arkadaşa sor o daha iyi bilir ben o alana hiç girmedim o alanla ilgili hiç kitap okumadım biraz araştırdıktan sonra sana söyleyeyim bakın ne kadar güzel sözler değil mi ama yok. İmam Zehebi'ye bir gün bir soru soruluyor o da hafızdır büyük bir alimdir diyor ki bilmiyorum adam kızıyor bilmiyorsan orada ne işi var in aşağı diyor bu soruyu bilmiyorsan niye çıkmışsın minbere? İmam Zehebi'nin cevabı şu bildiklerimden dolayı buradayım eğer senin dediklerini de bilseydim benim yerim çok farklı olurdu benim bildiğim yer bu kadar olduğu için iki basamak üsteyim. Senin dediğin kadar bilsem arşaladı olmam olur. Her bilenin üstünde bir bilen var. Ancak biz bunu bildiğimiz anda, bilgimizin sınırını bildiğimiz anda, hele hele mesele İslami bir mesele ise, hele hele mesele ameli anlamda değeri olan bir mesele ise, hele hele bizim sözümüzün üzerinden biri amel edecekse, biri bir şey kanaat belirtecekse bu konuda çok daha titiz olmamız gerekiyor. İşte İmam Cevad'ın söylediği söz o. Cahiller sussa ihtilaflar kalkar. Cahiller konuştuğu için şimdi ihtilaflar artıyor zaten. Ahlaka ait, ahlakının güzelliğine ait bir söz aktarayım size. İffetli olmak fakirliğin, şükür belanın, müsamaha üstünlüğün, fesahat sözün, hıfs rivayetin, Tevazu, ilmin, edep ve ma malayani malana, terk etmek veranın, güler yüzlü olmak ise kanaatin zineti ve süsüdür. Ahlakı bu kadar güzel tarif ediyor bize. Söylediği her kelime bir ahlaki vasfın ortaya çıkmasının bir vesilesidir. Allah bu güzel ahlak, ahlakı bizlerin de ahlakı kılsın. Böyle kısa bir hayat 25 yıllık 24 yıllık bir hayat hicri 220'de hastalanıyor ve vefat ediyor Bağdat'ta ama tarihçi Mesudi başka bir şey söylüyor en başta sizi size söylediğim ya da ortalarında söylediğim bir söz oldu memunun kızı Ümmül Fazıl'la evlendi ya o evlilikleri pek mutlu olmadı. İmam daha sonra Medine'ye gidince hac maksadıyla orada bir iki cariye ile de evlendi. O cariyelerden birisinden çocuğu oldu. O çocuklardan birini anlatacağız gelecekler zaten. Böyle olunca da Ümmül fazl çok kıskandı. Ve kocasını şikayet eden bir mektup yazdı halife olan babasına. Baba dedi sen beni bu adama verdin ama bu adam benim üstüme evlendi. Memun çok farklı bir cevap yazdı. Belki bugünün. Babalarına örnek olabilecek bir cevaptı o cevap. Kızım dedi ben seni Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram edesin diye imam Cevat'la evlendirmedim. Kocana itaat et ve yerinde otur. Bu mektup gelince yerinde oturdu bir şey yapmadı ama o kıskançlık damarı da içinden hiç gitmedi terbiye etmedi onu. Mesudi'nin bize verdiği rivayete göre de. O hanım zehirledi İmam Cevad'ı. Çünkü 25 yaşında öncesinde de bir hastalığı yok. Öyle bir zehirlenmenin üzerinden şehit edildiği söylenir. Hatta ona Mesudi delil olsun diye de der ki: "Mu'tasım Billah daha sonra Ümmül Fazla ikramda bulundu. Ona farklı şeyler söyledi." Onu da rivayet ediyor. Allahu alem. Vefat edince dedesi Musa Kazım'ın yanına Bağdat'a defnedildi şimdi orası Kazım'e diye anılır iki Kazım'ın şehri iki Kazım'ın mezarı Allah kendisinden ebeden razı olsun ve bizlerin yolunu da yolu eylesin inşallah aziz kardeşlerim bir dua okuyacağım ondan İnşallah yanımı almışımdır almamış mıyım ha burada öyle ilim kağıtta olunca kaybolunca adam tela telaşlanıyor işte böyle onun için hafızada tutmakta fayda var bir dua okuyacağım ondan ben bu duayı okurken sizin aklınıza hep şu anda Suriye'deki kardeşlerimiz olsun ve onun onlar gibi dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan Müslümanlar mazlumlar mustazaflar olsun. İmam Cevat sanki onlar için yapmış o duayı demek ki o dönemde de vardı her zaman Müslümanların olacağı yerlerde mazlumlar, mustazaflar olacakları için onların karşılarında zalimler de olacakları için böyle bir duayı söylüyor ve kaynaklar onun duası diye bize naklediyorlar. Tam bir dua edelim buyurun amin elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecma'in. Allah'ım kullarının zulmü toprakları kuşattı. Öyle ki adaleti öldürdü, yolları kesti. Hakkı ortadan kaldırdı, doğruluğu iptal etti, iyiliği gizledi, kötülüğü açığa çıkardı. Takvayı söndürdü. Hidayeti söküp attı, hayrı yok etti, hüsranı yerleştirdi. Fesadı geliştirdi, inadı güçlendirdi, zorbalığı her tarafa yaydı, hadler aşıldı. Allah'ım ey Rabbim bunları ancak senin gücün ortadan kaldırır. Bunlardan ancak senin lütfuna sığınılır. Ya Rabbi sen gücünü ortaya çıkar ve lütfunla onlara muamelede bulundu. Ey Allah'ım ey Rabbim zulmün kökünü kurut zulmün kökünü kurut zulmün kökünü kurut pervasızlığın iplerini kopar inkarın seyrini ve akışını durdur ondan uzaklaşanları aziz kıl zulüm ehlinin kökünü kes büyüklenmeden sonra onlara zillet elbisesini giydir ey Allah'ım Onlara felaketini bir an önce gönder, ibretlik afetlerini üzerlerine indir, kötülüğün hayatını bitir ki şu an korku içerisinde olanlara güven gelsin. Derbeder olanlar, evlerini barklarını terk edenler barınsın, açlar doysun, zayı olanlar korunsun, yurtlarından sürülüp çıkarılanlar himaye edilsin. Sürgünler geri dönsün Fakirler zenginleşsin Sığınak arayanlar sığınaklar bulsun Büyükler saygı görsün Küçüklere merhamet edilsin Mazlumlar aziz olsun Zalimler alçalsın Üzüntü içerisinde olanlar sevinsin Keder bulutları dağılsın Toplumlar sükunet bulsun İhtilaflar ölsün İhtilaflar ölsün Kaynaşma yaşasın ilim yücelsin selamet her tarafa hakim olsun parçalar bütünleşsin iman güçlensin Kur'an hayatlara hakim olsun Kur'an hayatlara hakim olsun hiç kuşkusuz sen amellerin karşılığını verensin çok bağışlarda bulunan lütuf ve ihsan sahibi sensin amin amin. Ve alhamdulillah رب العالمين alamin fatiha